Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek nurdudu ve Bora Kabade.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 Uzun zamandır buğdayın dışından programlar yapıyorduk. Baharın yaklaşmasıyla Buğday Derneği'nin de etkinlikleri hız kazanıyor. Sonbahar ve kış aylarında Doğa Dostu Kent Bahçeleri projemizin ilk ayağı olan Tohumlar Kampüse kampanyamız da yoğun bir şekilde geçmişti. Şimdi malum bahar gelirken gıdamızı üretmeyle ilgili ya da ekolojik yaşamla ilgili yeni bilgiler elde edilebileceğimiz bir dönem de yaklaşıyor ve şehirde ekolojik yaşam mümkün başlıklı bir eğitim serimiz var. Bugün bunu konuşmak üzere bir stüdyo konuğum var. Buğdayın gönüllülerinden ve eğitmenlerinden Yasemin Kireç bizlerle. Yasemin hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Programa davetimizi de kırmadığın için yoğun bir program var önümüzde. Biraz bundan bahsedelim istedim. Önce çıkış noktamızla biraz başlayalım. Yani Aslında serinin adı çok şey söylüyor. Şehirde ekolojik yaşam mümkün diye ama hani Buğday Derneği olarak biz nasıl bir yerden yola çıktık? Hedefimiz ne? Ee, son zamanlarda e, bu yeni hibeler ve desteklerle birlikte aslında kırsala doğru bir e, göç gidişat trend var e, fakat e, yani tabii ki herkesin kırsala göçmesi mümkün değil. E, dolayısıyla şehirde kalan milyonlarca insan ne yapsın yani onlar e, ekolojik bir yaşam sürdürülebilir bir yaşam devam ettiremezler Hı -hı. mi? E, yani tabii ki bu çok komik bir şey. E, dolayısıyla biz onlara burada e, İstanbul'da neler yapabileceklerini anlatmak ve göstermek istiyoruz. E, doğayla aralarında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. E, yani zaten aslında Buğday Derneği'nin yaptığı birçok şeyde hedefi bu. Ee, bu da onlardan bir tanesi. Öyle tanımlıyoruz aslında yani burada kopmuş bir bağ var maalesef şehirdeki insanda doğa arasında. Genelde gıda üstüne e, şekilleniyor. Gıda üzerinden bir köprü kurma gibi ben de bazen e, anlatmaya çalışıyorum. Bunun üstünden bir köprü kuruş var. Çünkü gıda aslında ilk başlayabileceğimiz noktalardan biri. Tekrar hani düşünmeyle ilgili doğayla olan bağımızı kurmak için kolay bir ara. Zaten ilk eğitimde e, yanılmıyorsam kent bahçeciliğiyle ilgiliydi. Gıda... Odağındaydı. Evet. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Çok da yoğun bir katılım oldu. Nasıl geçti biraz buradan da senden yorumlarını alalım. Çok güzel bir eğitim oldu. Gerçekten de ciddi talep aldık. Hem de eğitimi duyurur duyurmaz neredeyse bir saat içerisinde kayıtları kapatmak zorunda kaldık. Aslında bu kadar çok insanın ilgi göstermesi çok güzel bir şey. Bizi çok mutlu etti. Evet. Şöyle bir şey var e, tabii ki yani herkesin bahçesi yok e, hmm. fakat herkesin bahçeye ihtiyacı da yok bir şey yetiştirmek için yani bunu çok kolay bir şekilde evde saksılarda da yapabilirler e, apartman bahçelerinde yapabilirler ille müstakil ev şart değil hmm. e, yani yapılabilecek bir sürü şey var ve bunları çoğu zaman söylüyoruz birçok insan kendi aralarında konuşuyor. Yani biz burada aslında gerçekten de nasıl yapılacağını bu insanlara göstermeye çalışıyoruz. E, nitekim eğitim sonrasında geri dönüşler son derece pozitifti e, ve çok mutlu olduk. E, çok faydalananlar oldu. Evet. E, yani uzun vadede e, gerçekten e, çok fazla insanın e, en basitinden salata malzemelerini, işte domatesini, biberini evlerinde, bahçelerinde sebze yataklarında yetiştirebileceklerini düşünüyorum ben. Hı hı. Buna ön ayak olabildiysek ne güzel. Başlamak için aslında iyi bir zaman. Bunun da belki altını çizmek gerekiyor. Çünkü daha hani böyle etrafta baharla birlikte doğada uyanırken evet. sizin de bahçede ya da balkonda bir şeyler yetiştirmeye başlamanız kolay işte. Şimdi yazlık dediğimiz evet. meyve sebzelerin ekilme zamanı geliyor yavaş yavaş. Dediğin gibi çok zor değil ve hakikaten iyi örnekler gördükçe bunları Buğulamak da daha kolay oluyor. Ben de buğdayın eğitimlerinden birine gittikten sonra bir sezondur diyeyim küçük bir balkon bahçesinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte bu en son bir ıspanak veya rok almam mümkün oldu. Şimdi ne ben güzel. de bakıyorum ki işte biberler başlayacak, domatesler başlayacak diye. Şeyi tabii kaybetmiş vaziyette şehir insan Onun da altını çizmekte belki fayda var. Eskiden bostanlar zaten şehirlerin içlerinde gıda ürettiğimiz alanlarda hala bazı mücadelelerin zaten e, odağında işte e, kuledekiler olsun ondan sonra şeydeki olsun e, Kuzguncuk'taki bostan olsun evet. e, bunlar zaten hani e, mücadelenin odağında ama belki de yanlış bir algı var yani şehir e, tarım yapılmayan bir yerdir şehirde gıda üretimi olması hiç böyle bir alakası yoktur e, gibi şeyler de duyulabiliyor ama bakıyoruz çoğu ülkede şehirlerde Kimi çatıda, kimi bahçesinde, her yerde bir gıda üretimi bir şekilde tekrar bağ kurmuş vaziyette. Bence yani orada şunun çok önemli bir rolü var. Şehre göç eden insanlar diyeyim, genelde kırsalı toprağa geride bırakıp geliyorlar. Ve böyle bir şirkette 9-6 bir işe girmek istiyorlar. Yani Dolayısıyla neler yapabileceklerine, kendi sebzemi, kendi meyvemi, kendim yetiştirebilir miyime bakmıyorlar. Ee, ama yani sürdürülebilir bir yaşam sürdürmek isteyen e, işte eğitimlere katılanlar Hı -hı. konuştuğumuz birçok böyle dernekte bizi takip edenler e, bunu yapmak istiyor. Dolayısıyla yapmak isteyen insanın nasıl yapacağını göstermek yapabileceğimiz Hı -hı. en önemli şeylerden bir tanesi Belki bence. Belki pazarlara çeken sebeplerle ba bağlantılı sebepler de olabilir insanların bu etmeyi göstermesi. Çünkü gıdayla ilgili biz şöyle bir şey gözlemliyoruz. Kimler pazara gelmeye başlıyor diye? Genelde bebeği olanlar gelmeye evet. başlıyor. Çünkü gıdayla ilgili yeni bir e, hani bir, bir düşünce tarzı edinmiş oluyorlar. Ya da maalesef hasta olanlar e, hani kanser gibi hastalıklarla mücadele evet. edenler geliyorlar. Çünkü hani tekrar bu da başka bir düşünme noktası oluyor. Buradaki ama esas sebep gıdam nereden geldiğini bileyim. Yani üreticimi tanıyayım. Gerçekten ilaçsiz bir şekilde üretim yapıldığından emin olayım diye. Bunun da belki aslında ilk adımı pazar diye kendin üretebilme. Evet aslında ilk adımı tohum yani tohum. en basitinden hı. kullandığımız tohumun nereden geldiğini ne olduğunu atılık tohumu yerel tohumu bu tip şeyleri öğrenmek çok önemli. Hı hı. Biz bu kent bahçeciliği eğitiminde ve aslında birçok eğitimimizde e, genel olarak şehirde sürdürülebilir yaşam mümkün dediğimizde tohumun ne olduğunu nereden geldiğini ne kadar önemli olduğunu hı hı anlatıyoruz ve bu konuda herkesi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu ee, son değil de herhalde değil mi kent bahçıcılığı içinde? Ee, yani hani bir tanesi oldu bitti ama e, bir sene boyunca bu seri devam edecek. Bunun içerisinde yine planlanıyor mu kent bahçıcılığı eğitimi? Evet uygun mevsimlerde uygun zamanlarda Hı. eğitimlerin tekrarı olmasını planlıyoruz. Evet, zaten yaklaşan bir de çocuklarla ilgili bir eğitim var bu da aslında hoşuma gitti çünkü o zaman alınan bilgilerin farkı çok daha fazla oluyor diye düşünüyorum yani ilk bu konularla doğru bir yerden başlayarak gıdayla tanışmak herhalde iyi oluyor. Çocukların algısı çok farklı, gerçekten de dünyaya çok başka bir göze bakıyorlar, çok heyecanlılar ve sünger gibi verilen her bilgiyi de emiyorlar. Yani tabii ki çocuklara çok teknik bir bilgi vermek mümkün değil, ama onlara tohumun ne olduğunu, nasıl ekildiğini, tohumdan ya yani tohumun nasıl filizlendiğini, çimlendiğini anlatmak çok keyifli bir şey. Yani onları toprağa dokundurmak, hı hı. yani aslında sadece bu da değil, solucanlarla da oynatıyoruz. Yani çünkü o yaştaki çocuklar solucanlardan iğrenmiyor, hatta çok heyecanlı bir şey olarak görüyor. Ee, ...bir şekilde elleri toprağa değsin... ...dokunsun o toprak koklasınlar... ...onu bilsinler... ...yani şehirde çok az çocuğun sahip olabildiği... ...neredeyse bir lüks diyeceğim artık... ...ne yazık ki yani... ...bu evet. kadar az park bahçe bu şeyde... Ee, ...dolayısıyla yani aslında... ...yetişkinlere verdiğimiz eğitimlerin... ...daha e, çocuksu Hı -hı. bir Hı -hı. versiyonunu diyeyim... ...çocuklara da vermek istiyoruz... Ee, ...dolayısıyla evet bu ayın 27'sinde de... E, ...böyle Türk bir etkinimiz olacak... Hı -hı. 27 Mart pazar günü o da saat 15-18 arasında gerçekleşecek. Ben de hani biraz böyle başlıklara baktığımda tohum neden önemli, doğa için ben ne yapabilirim ve toprağın bahçıvanı solucanlarla tanışma gibi etkinlikler var. Bizde biraz toprak ve gelişmişlik arasında böyle yanlış kurulan bir bağlantı var. Sanki toprağı hiç tanımaması gerekiyormuş şimdiki çocukların gibi bilmiyorum hala o fasulye büyütme deneyleri vesaire yapılabiliyor <gülüyor> mu? Ama e, programda da birkaç kez örnek verdim. Yani domatesin nerede yetiştiğini gördüğünde şaşıran... Çocuklar var maalesef artık yani fazla ekrana bakmaktan diyelim ya da bu kopuştan dolayı diyelim. Evet, ufak ufak ki. yerlerle gıdanın nereden geldiğiyle ilgili düşünceler başlıyor olabilir. E, dediğim gibi sadece ama gıda değil gıda başlıklardan sadece bir tanesiydi. Şehirde ekolojik yaşam mümkün derken ekolojik yaşamın içinde sadece gıda yok herhalde. E, şöyle bir bir yıllık plana baktığımızda belki detayları henüz hepsi net değil ama ne gibi başlıklar konuşuyor olacağız biraz onlar üstüne de konuşalım. E, tamam, e, yani değinmek istediğimiz konular arasında e, mesela arıcılık var. E, şu anda tam mevsimi e, hmm. ve arıcılığı ekolojik olarak yapmak gerçekten doğanın dengesi içinde çok önemli bir şey. E, hem çocuklara hem yetişkinlere ekolojik arıcılıkla ilgili bilgi vermek istiyoruz e, bu gündemimizde. Bir tane projesi var zaten buğdayım. Bununla da e, ilgili zaten bizde duyular yapıyoruz. E, İngiltere, Hollanda ve Makedonya'dan ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz bir ekolojik arıcılık e, projesi var. Bu da zaten yakın zamanda bu konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin erişimine açılacak bir portala da sahip olacak proje ilerleyen zamanlarda. Tabii şehirde arıcılık başka bir konu hani tartışılmaya çalışılıyor. Çok da önemli olduğunu düşünüyorum. İyi örnekler de var Avrupa'da ama Türkiye biraz bu konuda özellikle şehirdeki konuda da geri olduğunu biz de görüyoruz. Evet ama aslında düşünüldüğü zaman kent bahçeciliğiyle ve balkon bahçeciliğiyle çok paralel bir şey. Çünkü yani şifalı bitkiler, arıların sevdiği aromatik bitkileri ekmek çok basit ve birçoğu kendiliğinden çok rahat yetişiyor. Yani tabii ki herkes kendi koskocaman bir şifalı bitki bahçesi yapamaz ama iki tane saksıya levanta ektiğinde aslında birçok arının beslenmesine bir katkıda bulunmuş olacak. Bunun gibi böyle ufak ufak yani şehirde yapılabilecek olan bilgileri vermek istiyoruz. Arıcılık bunlardan biriydi. Onun dışında başka örnek vermek gerekirse? Gerçek temizlik örneğini verebilirim. Hı -hı. Yani kullandığımız birçok temizlik malzemesinde ne kadar çok kimyasal parfüm maddesi ve zararlı şeyler olduğunu biliyoruz. Yani temizlik yaparken bir yandan da ya da temizlik yaptığımızı düşünürken de, Hı -hı. bir yandan da aslında bir sürü başka şeyi etrafa salıyoruz. Ve yani özellikle çocuklarda, bebeklerde, hayvanlarda alerji yapabilen bir sürü şey çıkıyor. Yani tabii vücut öyle bir şey ki yetişkinler buna bağışıklık kazanmış olabiliyor ama hı hı. yani herkes kendi temizlik ürününü kendisi yapabilir ve hı hı. çok basit formüller var. E, ...astımı engelleyebilir. Yani engelleyebilir çok iddialı oldu ama... Ama yani tetiklememesini en, <gülüyor> en azından şeyler yapılabilir. Evet, evet. Yani bir yandan insanlar kendileri için faydalı bir şey yaparken... ...bir yandan da doğayı gözetebilir. Yani Hı. neticede su kaynaklarımıza karışan bir sürü kimyasal maddeyi, parfümü... ...doğada çözülmeyen silikon gibi maddeleri... Hı. ...bu temizlik malzemelerinden ya da kozmetiklerden... ...işte yeraltı su kaynaklarına... Kaçırıyoruz Yani Hı -hı. aslında kendi kendimizi yavaş yavaş <gülüyor> zehirliyoruz. Yani Konular kol aslında birbiriyle bağlantılıyor. Bence doğru bir kelime zehirliyoruz. Yani nereden geldiğini ve nereye gittiğini görmeyen insanlar olarak yaşıyoruz evet. mesela Gıdada da böyle, temizlik maddelerinde de böyle. Yani temizlik e, sunduğunu iddia eden maddelerin belki neler olduğunu, nasıl hazırlandığını görsek... ...ya da onların biz işte musluktan attıktan sonra, tuvaletten döktükten sonra... ...nereye gittiğini ve evet. ne etkilere sahip olduğunu görüyor olsak... Zaten belki hiç kullanmayacağız ama bu bize gösterilen bir şey değil tabii ki. Televizyon reklamlarında e, bunu göstermeleri e, pek iyi olmazdı herhalde şirketler için. <gülüyor> olmazdı evet ne yazık ki olmazdı. E, ama e, yani dediğim gibi e, bir şekilde insanların her şeyi kendi formül etmesi, kendi yapması mümkün. Yani bunun için denenmiş formüller var. E, biz de bunları anlatacağız. Fakat bunları herkes kendine göre modere edebilir. E, onları deneyecek. E, yani tabii ki kentte yaşayan insanın... Ee, bazen bunu yapması çok zor. Yani benim genelde karşılaştığım bir soru işte işe gidiyorum çok yoruluyorum Vakit. nasıl yapayım? Evet Hı -hı. yani bir de geri döneceğim bunu yani evime geleceğim ve Hı -hı. bunu yapmakla mı uğraşacağım diyor. Hı -hı. Ama bunları genelde bir seferde yapıp işte bir ay iki ay yani normal bir malzemeye gidip marketten almaktan hiçbir farkı yok. O da bir süre trafiği var bir şey var. Aynen mi? o da bir süre. Onun <gülüyor> yerine kendin yapıyorsun, kendin kullanıyorsun. Ee, çok da pratik oluyor bence. Ee, bunları yapanlarla e, tanıştırıp e, bu eğitimlere katılanları. Ee, aslında zannettikleri kadar zor bir şey olmadığını ve belki de hayatlarını çok daha pratikleştirebileceğini göstermeye çalışacağız. Yani tecrübe paylaşımı önemli. Bir de olduğunu gördükten sonra çok daha farklı oluyor. Ee, Kesinlikle Alışkanlık öyle. ancak o zaman oluşuyor. Kesinlikle ee, öyle. Geçen, geçtiğimiz senelerde bir temizlik atölyesi yapmıştık. Ben de oradan aldığım formüllerle hem kendim evde denemeye çalıştım hem annemi kullandırmaya çalıştım. Geçen işte o da o formüllerden bir tanesini yapmış annem. Ondan sonra mesaj gönderiyor bana. Ya gerçekten oluyormuş diye. Ondan sonra sürekli ondan yapmaya başladı. Tabii yani e, bunun olduğunu görmek... E, ...çok farklı bir etki yaratıyor. Şimdi istersen bir müzik arası verelim. Tamam. Ondan sonra daha birkaç konu daha var. Çünkü ekolojik yaşam deyince gerçekten çok geniş. Evet, evet. Birkaç konu daha var. Onlara da değinir. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi bir ufak müzik arası verelim. Daha sonra Yasemin olan sohbetimiz devam edecek. Çeviri Her beni bana. Erkan Uğur'dan dinledik Nilüfer. Yasemin Kireç'le olan sohbetimiz devam ediyor. Şehirde Ekolojik Yaşam Mümkün isimli eğitim serimizden bahsediyoruz. Çıkış noktamızı ve ilk eğitimleri konuştuk. En son temizlik konusunda kalmıştık ama şimdi biraz daha devam edelim. Evde kullandıklarımız bir yerlere gidiyor. Ekolojik yaşamın bir parçası da bu atıkları aslında dönüştürme konusu. Çünkü o da ilk yarıda bahsettiğimiz gibi bir yere atıyoruz. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama aslında attığımız şeyler bir sürü farklı kullanımı olabilir. Farklı yerlerde bize faydaları olabilir. Bunu pek düşün Bununla ilgili de eğitimler var galiba değil mi? Evet e, bununla ilgili e, bir kere kompost eğitimimiz olacak aslında e, kendi organik atıklarımızı nasıl dönüştürebileceğimize dair. Ee, yani kompostun önemini anlatacağız ve kompost nedir kompost çeşitleri bu tip şeyler ee, bazıları gerçekten evde yapması çok kolay. Hı hı. Ee, mesela işte solucanlardan bahsetmiştim galiba konuşmamızın başında hı hı. Ee, işte gerçekten de doğanın bahçıvanları dediğimiz solucanlar evlerde de yetiştirmesi çok basit ve aslında gerçekten de en kaliteli gübre çeşitlerinden bir tanesini hı hı. üretiyorlar. Ee, organik atıklarımızı dönüştürmek neden önemli dediğimizde yani aslında metan gazı salınımının çok büyük bir kısmını bu organik atıklar gerçekleştiriyor. Hı -hı. Ee, fakat biz bunları nasıl dönüştüreceğimizi bilirsek hem çöpümüz azalır yani evlerimizden her gün elimize torba torba aldığımız çöpün e, yani en azından üçte biri oranında azalacağını söyleyebilirim evet. çok net. Ee, onun için bunun da bir eğitimini yapacağız bir atölyesi olacak neyin nasıl yapılabildiğini anlatacağız bahçeden daha çok böyle nasıl diyeyim bir bariyere sahip olan bir konu bu çünkü hani çöp olunca hep bizim kafamızda böyle kötü şey canlanıyor işte onu balkonumda ne yapacağım kopacak vesaire ama bunda gerçekten iyi örnekleri görüyor olmak çok önemli dolayısıyla bu eğitimlerde farklı kompost yöntemleri gösterildiğinde hani hangisi uygunsa balkonda ya da bahçeye yapmaya bunlardan herhangi birini seçip daha sonra uygulamaya devam etmek mümkün olur. Evet kesinlikle öyle. E, geri dönüşüm ondan sonra çok e, konuştuğumuz e, bir konu ama hep de bir hani, soru işareti de bırakıyoruz. Çünkü geri dönüşüm dediğimizde de aslında yine bizim bilmediğimiz e, enerji tüketimine sebep olacak bir sürü farklı konu olabiliyor. Bir e, upcycle e, olan İngilizcesi bir konu var. E, bununla ilgili de bir eğitim olacak galiba. Evet bu upcycle'ın Türkçesini e, çok araştırdım ama gerçekten de Zor, doğru düzgün bir karşılığını bulamadım. Evet. <gülüyor> Epeydir de bakıyorum. E, şimdi aslında e, upcycle... Recycle hani geri dönüşüm, ileri dönüşüm gibi böyle bir takım şeyler söyleyebiliriz. Upcycle'da yapmaya çalıştığımız şey bir ürünü alıp onu farklı bir kullanımla aslında daha kaliteli bir şey haline getirmek. Recycle'da mesela kağıdı alıyorlar, dönüştürüyorlar geri dönüşümde e, ve daha kalitesiz bir kağıt çıkıyor ortaya. Hı hı. Fakat e, upcycle'da o yüzden ileri dönüşüm şeyini hı hı. kullandım. E, ne bileyim mesela bir çataldan bilezik yapabilirsiniz ya da ne bileyim işte e, eskimiş kemerler örülerek bir perdeye dönüştürülebilir hı hı. veya bir kelim yapılabilir. Yani e, bir sürü örnekler var. Yani aslında e, girip bakıldığı zaman bununla ilgili çok şey görülüyor. En aşina e, olduğumuz hı. örnekler hep Saksı olarak kullanımı olabilir. Saksı Eksi, evet. Ya yağ kutularının, e, boya kutularının hep saksı olarak kullanıldığını görürüz. Evet bir de upcycle hem çocuklar hem yetişkinler için bir şey. E, yani çocuklara upcycle oyuncaklar yapılabilir. Yaratıcıları de zorlayacak bir şey olacaktır muhtemelen çünkü bu sefer her şeyi düşünmeye başlayacaksınız. Bunu ve acaba nasıl kullanabilirim, neyle kullanabilirim diye. Kesinlikle öyle bence bir sanat olabilir <gülüyor> e, ve hani insanları az tüketime e, teşvik edecek bir şey gerçekten de. Evet. Yani baktığımda hepsi bir noktada farkındalık kelimesinde... Buluşuyor gibi yani gıdayla ilgili ürettiğimiz atıklarla ilgili e, çok yani her şeyle alakalı bir farkındalıkla yaşadığımızda zaten bu ekolojik yaşam dediğimiz şeyin de çünkü çok muğlak bir tanım gibi olabilir nedir ekolojik yaşam yaşamı zaten kendisi ekolojik gibi şeyler oluyor ama hani bu farkındalıkla yaşadığımızda gerçekten e, her adımımızla alakalı daha dikkatli ve daha e, her şey için bütünün de olacak adımlar atmamız e, mümkün olacak gibi gözüküyor. Evet, burada bir sürdürülebilir model yaratmaya çalışıyoruz. Yani sadece ben doğayla dostum, doğaya kendimi yakın hissediyorum demek yeterli değil. Yani bunun devamını getirebilmek lazım. E bunun da tabii ki başlangıcı farkındalık. Yani ben bazen eğitimlerde hep şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani neyi ne kadar harcadığınızı, ne yaptığınızı not alın. Nereye gidip ne aldığınızı, ne yap. Yani gerçekten de insan kağıda yazınca çok farklı bir gözle bakıyor. Evet. Ve yani bir tane yaptığını ya da bir tane aldığını zannettiği şeyden on tane aldığını fark ediyor sonrasında neyi ne kadar harcadığını bilirsen yani bunu sadece harcamak derken parasal bir şeyden bahsetmiyorum yani Hı -hı. kaynaklardan da bahsediyorum ona göre önlem almak mümkün bu işte dediğin gibi düşünme ile başlıyor o düşündükten sonra zaten çözümü ilk ilk aslında dediğim gibi bir problemin farkına varıyorsunuz Victor'un da kitabında da hep o, o örneği veriyordu yani önce farkına vardığınızda belki bir e, çaresizlik hissi acı oluşabiliyor ama siz onun farkına varmadan onun çözümünü de bulamaz halde oluyorsunuz. Yani önce bir şeyin farkına varmak, onu aslında çözmenin de ilk adımı diyelim. Buğdayda da bunun gibi şeyleri yapmaya her zaman çalışıyoruz. Evet. Şimdi programın sonuna gelirken bir de buğdayda gönüllülükle ilgili konuşalım istedim. Çünkü ben mesela bu programı gönüllü olarak yapan bir kişiyim. Sen bildiğim kadarıyla bu projeyi gönüllü olarak yapıyorsun. Buğdayda senin gözünden bir hani buğdayla tanışmanı veya gönüllülük maceranı dinleyebilir miyiz? Aslında birçok insan gibi ben de Victor'un kitabını okuyarak başladım ee, ama bu arada gerçekten çok şanslı bir çocuktum. Ee, her zaman e, balkon bahçeciliği yapan bir annem oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla az çok böyle bir farkındalığım bir bilincim vardı. Ee, Victor'un da kitabını okuduktan sonra dedim ki böyle böyle bir dernek varmış yani ben niye bununla ilgili bir şeyler yapmıyorum e zaman içerisinde işte üye oldum, takip ettim. E, en sonunda artık kendimi bu şeylere adamaya karar verdiğimde... E, ...bir gün odaya dedim ki ben sizinle beraber bir şeyler yapmak istiyorum. Hı -hı. E, gerçekten çok güzel projeler var. E, dolayısıyla ucundan tutmak zor olmadı benim için. Hı -hı. E, bu konuda çalışmalar yapmak isteyen herkesin de e, mutlaka destek olabileceği bir şey var. Hı -hı. Yani ekolojik pazar olsun, e, düzenlenen eğitimler olsun gerçekten de bir şey yapmak isteyene kapımız açık. Dediğim gibi ucundan tutmaya <gülüyor> niyeti olan ve e, yani buğdayla aynı yolda yürümek isteyen herkesi e, kapısı açık olan e, bir dernek. Bir anda işte ikimizde de olduğu gibi bir anda içinde bulabiliyor insan kendini. Dolayısıyla yapacak da çok şey varken e, biz de bunu bir çağrı olarak tekrar iletmiş olalım. Şimdi evet. programın yavaş yavaş e, sonuna geliyoruz. Öncelikle hem bu e, proje ve eğitimdeki emeklerin için hem de bugün programa katıldığın için tekrar çok teşekkür ederiz Yasemin. Rica ederim. E, sene boyunca Dediğimiz gibi bu eğitimler devam ediyor olacak. Şehirde ekolojik yaşam mümkün adıyla Facebook sayfamızdan ve buğdayın kendi internet sayfasından bunları duyuruyor olacağız. Siz de takip edebilirsiniz. Programı kapatırken 2011 yılında aramızdan ayrılan kurucumuz Viktor Ananyas'ın bir çağrısını da sizlere dinletelim istedik. Mart ayının başında Viktor'suz 5 yılı geride bıraktı buğday. Hep konuş, konuştuğumuz şeyler, ben ne yapabilirim, nasıl fark yaratabilirim diye bu eğitimler de belki bunun bir parçasıydı. Sizlere her hafta olduğu gibi pazarlarımızı duyurduktan sonra Victor'a kulak vereceğiz ve onun buğdayla ilgili yaptığı bir çağrıyı dinleyeceğiz. Dediğim gibi %100 ekolojik pazarlarımızı duyuralım. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan yüzde yüz ekolojik pazarlarımıza bekliyoruz diyelim. Ve dediğim gibi sözü kapanış için kurucumuz Victor Ananyas'a bırakalım. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe. Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demir'e e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Benim bu noktada önerim anlatabileceğim, verebileceğim çok örnek olduğu halde anlatabileceğim birçok hikaye, keyifli hikaye olduğu halde aslında vereceğim örnek e, yine tohum üzerinden ve önerim yine tohumla ilgili e, bence yaşamda sahip olduklarımıza ve emek verdiğimiz değerlere bir bakmak lazım hangisi mama yiyeceğiz, tüketeceğiz, hangisi böyle bir değer bize enerji verebilir ama hangisi mama, hangisi tohum hangisini yiyip tüketeceğiz hangisini ektiğimizde Kendisinden yüzlerce, binlerce, milyonlarca üretme kapasitesine sahip. Böyle bakınca yaşamda umutlu olacak ve içerisinde yer alacak çok fazla çözüme ve değere sahibi hala. İster şehirde olalım, ister köyde olalım. Hiç yaşam koşullarımız ve sahip olduklarımızdan bağımsız olarak biz gerçek değerler üretmeye ve üretenlerin yanında olmaya çok rahatlıkla adayız hepimiz. Dolayısıyla benim önerim. Buğday Derneği'ne gelin, herhangi bir noktaya gidin ve tohum olarak bir bakın. Doğadaki tohum gibi, baharda filizlenen bütün tohumlar gibi, herhangi bir tohum gibi bakın. Filizlenip nasıl bir hasat verme ihtimali var. Bence bu yaşama bakış açısı hepimizi gerçekten güçlü kılacak ve çok daha umutlu bir geleceğe taşıyabilecek. Ben buna inanarak devam ediyorum. Uzun süredir yürüdüğüm yola. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadepe. Açık Radyo program destekçisi olun.